vam <Sessizlik> <Mudaifa> gelince müdahale edince, idekene aynı fiili sakin eden, ağır fiili sakin oldu zaman, vdamu ve damul fiili de hareketo oldu zaman, o ikiltah h mı zaman, filikamı fiili lazımmı, onda ibram yapmak kelimedir. Nhapo madda ya maddo, ve birinci dalı harekesi meğmen ifade edildi. Tebakkiyet sakin eden sakin kaldı. Voldemeti darul birinci dal ikinciye devam edildi. Fe sara yamuddu ve yamuddu oldu. Ve icen aynı fiil mutaharike ten aynı fiile hareke olur. Voldam musakineten ve lamul sakin olursa yapmak açıkça lazım ve gereklidir. gibi ba ilkanete, şayet ikisi sakin olursa, hareket etmiyodu, ikincisi harekete girirse, bu adımeki bir olay için, birinci ona bav imliyor, naho ve meyimde imliyor. Dolayısıyla aslın ve meyimde imliyor. birinci damın hareketsinin nafme dedi, mima ve bakiyete ikisi kaldı, sakin ettiğini, saikin olaraktan kaldı. ve bakiyetin değeriyeti iki mısaretendi. ve olabilmeli o ile bilimsi idram, bilimsi idram bulundu, bilimsi idram bulunduktu değeriyeti İkincisi ikincisine. mısır ne? Sonra fütiha, sonra fütiha, fütiha. Daha 2. çünkü fütl, yani fütlha çünkü fütlha. Ve yujuzu caizdir tahliquha bi dammi damme ile harekelenmesi de caizdir teba anil aynin aynil fiil le olarak da ve kesra ile harekelendirme de caizdir delil sakinidir çünkü sakin ida kobri kobri ke kesre zaman kesra ile harekelendirilir temel olarak kerufil emri emirde zikredildi gibi ونهي ونهي ونهي gibi emri ile dersin minnet emrinde dersin bi dammi al-ayni bihi dammisi muddu bi damm bi dali dalın dammesi ve mudde ve mudde dersin bi dalın ve muddi ve muddi dersin onun de dammelidir ve cuddu caizdir dur Burada Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, bismillah, salatü senâllâhu ale râsul memdâ. Şimdi önce bize iddianın ahkamını binadan kim anlatacak? İddianın ahkamını binada gördüğümüz iddianın ahkamını kim anlatacak? Başkan anlat. Üç çeşit var vardır. Birincisi muaccip olan kan. Aynı cinsten iki tane harf hep peş peşe gelir, birincisi sakin, ikincisi harekeli olursa... Birincisi o... sakin, <gülüyor> ikinci <gülüyor> harekeli. Tamam. Burada itibam yapmak şey vaciptir. Hı hı. Örneğin, medde, medde gibi, e, iki, e, iki tane aynı cinsten harf gelir ve ikisi de harekeli ise burada itibam yapmak yine cahildir. Medde, medde gibi. Eee, caiz olmanız olan eee... E buna da caiz dedin. Vacip. vacip midir? Kim söyleyecek bunu? Birincisi'nin vacip olan iddiamı bir daha kim anlatacak? Aynı cinsler olan iki ana gelir. birisi sakin. Kimse hareketi olursa birincisinde. Tamam. Örnek? Bastarı medden. Tamam. Medden demiş oldu. Medden, tamam. İkisi aynı cizden iki hareketlerine <gülüyor> har yani gelir. İkisi de hareketli <gülüyor> hare hare olursa yine ilham yapmak olacaktır. Aynı cizden iki tane ilham gelecek. İkisi de hareketli hare olacak. Doğru mu? Örnek? Medede. Medede. Yemurdu. Yemurdu. Nasıl bunu böyle yapıyordu? Nasıl olurdu medede? Dalın harekesini siliyordu. Birinci dalın harekesini. Daha sonra birinci dalın ikimizde ilham edildi. <gülüyor> sonra? İkinci kısımın çağızı mı? İkinci kısım cahiz olan cinsler olan iki harfler yana gelir, birincisi hareketi, ikincisi de arezi bir suku ile sakin olursa o zaman ilgam yapmak çaresi Birinci hareketi, ikinci? Arezi bir suku. Arezi suku. İki tane aynı harfler yana geliyor. Ama örnek? Lem yemdud. Hmm. Lem yemdud da diyebiliriz değil mi? Bir de? Lam YEHUD DU, LEM YEHUD DE, LEM YEHUD DİDE diyebiliriz değil mi? Tamam. Başka? Üç? Üç. Ee, aynı cinsler olan iki harfi yana, olan yönteli. Aynı cinsler olan iki harfi yana gelir. Ee, birincisi... Harekeli. harekeli. ikincisi de asli bir sukun ile. Birinci harekeli. ikinci Asli sukun. Asli sukun. Örnek? Cennadesinden sonraki de mededine. Mededine gibi değil mi? Tamam. İdghamın biz neyini öğrendik? İdghamın üç tane hükmünü öğrendik. Dedi ki idgham bazen vaciptir, bazen caizdir, bazen haramdır, mümkün değildir. Vacip olduğu yerlerden ne der? Birinci iki tane aynı ciz harf yan yana gelir. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olursa idgham orada nedir? İdgham orada vaciptir. İki, İkisi de harekeli olursa, aynı cisim harfler bir tanesine hareketini atmak suretiyle orada da idgam yapıyoruz, bu idgam da vacip, medede gibi. İkincisi ise idgam yapmak caizdir dedik. Örnek, birincisi harekelidir, ikincisi ise arızî bir sukundur. Yani aslında bir sukun yok fakat başına mesela onun cezb olmasını gerektiren bir tane edat gelmiş, lem gibi, lemma gibi. Bir sukun gelmiş fakat lemi kaldırsan sukun gidecek, lemmayı kaldırsan sukun gidecek. Öyleyse buradaki sukun arize bir sukun. Burada caizdir. İstersen lem yemdutta diyebilirsin. İkisi aynı cisyan yana gelmiş. Birinci harekeli, ikinci sakin. Doğru mu? Ama sukun asli bir sukun değil, arize bir sukun. İstersen lem yemdutta diyebilirsin. İstersen idgam yapım lem yemudde de diyebilirsin. Üçüncüsü ise idgamın mümkün olmadığı yerler. Birincisi harekeli, ikincisi ise sukun ama asli sukun. gelecek? O da ne demişti? cem Cemmi müennesi gayibeden sonra Genel bütün şeyler bu da affiyeden böyle. şimdi bu tafsilatı binada gördüğümüz tafsilattan sonra bize burada aynen bunu anlattı fakat farklı bir sığayla anlattı bundan başka bir şey anlatmadı yani anlattığı şey bizim binada gördüğümüzün aynısını anlattı. Bir tane kelimeyi öne çekti, bir tane kelimeyi ileriye attı. Fakat anlattığı konu aynı. Okuyalım. Muzaf ile gelince izakanu aynu filihi sakineten ve lamuhu mutahhariketen. <gülüyor> Aynul feli sakin, la feli mutahharik. O ikisi de hareketten ikisi de harekeliy olursa fel idgamu fihi onda lazımdır. 1. örnek birinci sakin ikinci harekeli veya eksi- birden harekeli olursa idgam lazımdır, vaciptir. Nhapu <gülüyor> madda ya muddu gibi. Ve aslı bunun aslı maddeyi yamdudu, maddeyi yamdududur. Nasıl yaptık peki bunu? Fenûk ile hareketi dali elüla ilmîmi yamduduyu <gülüyor> kastediyor. Birinci dalın harekесini mimen aktıttık diyor fabaqiyat sakinaten sakin kaldı feudrimati dalul ula fi althaniyi bi'njid dal ikinci dalda idgam edildi fesara yamudu bu birincisi vacip ve in kana aynu fi'lihi mutaharriketen aynul fili harekelı olursa ve lamuhu sakinaten ve lamul fili sakin olursa fel ف... tabii hangi sakin burada o kaydı getirmedi aslı sukun olursa değil mi kaydımız bu fel izharu lazim o zaman da izhar vaciptir. Yani bizim burada 3. sınıf olarak yazdığımız o zaman idgam mümtenidir. Vacip olan şeydir. Örnek medenne. Birincisi harekeliy, ikincisi sakin. Fakat bu sukun ne? Sukun asli bir sukun, arızı bir sukun değil. Bu da ayrı bir kısım. Ve in sakin ta ikisi birden sakin olursa tahriketis saniyetu ikinci harekelenir. وَأُدْغِمَةِ الْأُولَى فِيهَا e, Diğeri de o birincisinde idgam edilir diyor. نَحْوْ لَمْ يَمُدَّ gibi. aslu Bunun aslı nedir? لَمْ يَمْدُودُ فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ الدَّالِ Dalın harekesi nakledildi. الْأُولَ Birinci dalın harekesi. اِلَى الْمِيمِ Mime nakledildi. Ne oldu? لَمْ يَمُدُودُ İki tane dal oldu. فَبَقِيَتَا سَاكِنَ İkisi de bu şekilde sakin kaldı. Yani zaten ikinci dal sakin. Birinci dal harekeli. Biz birinci dalın hareketini kendinden önceki mime naklettiğimiz zaman otomatikmen iki tane dal da sakin kaldı. فَحُرِّكَةِ الثَّانِيَةُ ikincisine bir hareket koyduk. وَعُدْغِمَةِ الْعُولَ فِي الثَّانِيَةِ birinci ikincisinde idgam ettik. Ee, peki şu örneği bize anlatıyor. Dedi ki bunu üç halde okumak da caizdir. lem, يَمُدْ du lem ymudda lem yudi Üç tane harekeyi nasıl buna koyuyoruz binada anlatmıştık zaten tekrar anlatacak bize diyor ki lem ymudda'ya gelince li'anna'l <gülüş> fethate akhafu'l harakati fethae harekelerin en hafifidir ondan dolayı fetha koyarız ve yecuzu tahrikuha bi'd-damm istesag onu damleriz teba'an li'l ayni aynül fe'line tabi olarak Çünkü de yemdudu nasarayan suru babındandır. Aynül fe'li dammeli olunca biz de ona tabi olarak damme koyduk. Burada bir istisna getirmiştik. Demiştik o zaman aynül fe'li ne olursa aynül fe'li olursa böyle gelir. Kesir olursa böyle gelir. Ha böyle gelmez değil mi? O zaman damme üç üç hareke her halukarda caiz değil. Fetha her halukarda caiz. Kesra her caiz. Fakat damme eğer aynül fe'l damme ise damme, damme değilse damme getiremez. Tamam? Niye? Çünkü illet ortadan kalkmış oluyor. Vel kesri ve sonra kese de koyabiliriz. Lem yemuddi diye. Diyennes sakine. Çünkü sakin. İza hurrike harekelendiği zaman hurrike bil kesri kesre ile harekelenir. Buraya kadar tamam. Biz burada da bir tane şey daha koymuştuk. Bir şerh daha koymuştuk. Ne demiştik? Evla olan kesre ile okumamasıdır. Çünkü kesre ile fiilin bir arada bulunması hoş değildir demiştik. Kemâ yuzkeru fi'l-emri ve'n-nehi. ki emrde ve nehide de. Burayı okumuş muydun durmuş muyduk? Okudun. Emirde ve nehide zikredilir. Ve tequlu sen dersin fi'l-emri men yef'alu biḍamil Muddu biḍamid dalın dam'esiyle ve mudde bi-fethıha ve muddi bi Mim ise üçünde de şeylidir dambelidir. Ve yujuzu umdu bil izhari buda caizdir. Şimdi emrini getirsek madde yudun emrini madde yudun emri umdu umdudu. Başka ne diyebiliriz. Muddu mudda. İkisi de caiz. Değil mi? 1 umdut diyebiliriz. Bunu ne diyoruz? Bir ki bir izhar. Açıktan okuyoruz umdu. Nasıl çekeceğiz bunu? Kim çekecek? Umdudu. Umdudu. Umdû, umdû, umdû, umdûdî, umdûdû, umdûbne. Umdûbne, tamam. Bir de ne var, bir de ne diyebiliriz? Mut, de diyebiliriz, tamam? Veya muddû diyebiliriz, veya mut, di diyebiliriz. Niye? Bak bu mim hiç değişmedi. Baştaki mim her zaman damla olaraktan geldi. Sadece sondaki hareket değişmesi cariz. Çünkü bunun aslı neydi? Medde, yamuddü. Biz bunu emre çevireceğimiz zaman ne yapıyorduk? Muzarat harfini atıyorduk. Muzarat harfini attığımız zaman, eğer ondan sonra gelen harf ise olduğu gibi okuyorduk. Doğru mu? Bu, muzarat harfini attıktan sonra harfin hareketi damlı olduğu için bu değişmez. Her zaman kendi hali üzere kalır. Fakat sona gelince, bu zaten idgâ mahkâmından ötürü, yani emir fiilinden ötürü değil, idanam ahkamından ötürü üç tane halekeyi alması da iyi, üç tane halekeyi alması da caiz. Bir, mudde diyebiliriz, ehafur hareket olduğu için. Muddi diyebiliriz, kese geldiği için aslı olaraktan muddu diyebiliriz, o da aynufeli böyle olduğu için. Aynısı ferraya firru olsa ne diyemeyiz ferraya firru da firru diyemeyiz. Neden? Çünkü tabi olacak olduğu bir tane şey yok tabi olacak olduğu bir tane hareket mevcut değil. Devam edelim. Ve takûlu min yef ayû dersin? Milletsel Aini, Ainar Filan Kesesi ile. Firrîd dersin. Milletsel İsrail ile. Ve firra bir fethî fethayla firra dersin. Ve de Şimdi yeni bir tane örnek verdimize. Bak orada farkındarsanız üç tane hareketi almadı. Sadece iki tane harekete aldı. O da aynı ifadenden dolayı. Ferrenin aslı ne? Ferrenin aslı f fe ara ra muzalişi yf ri ru. Ne babından? Darabe <gülüyor> yandiribu ikinci babtan. Ferla yapıyorum. Şimdi ben bunun emrini yaparken elimde iki tane şey var. İki tane seçenek var. Bir ferla yfri ru. Bu nasıl emir yapıyorduk El ya Fidru'yu yaparken? Şey Uzara at, harfini attık. Geriye ne kaldı? Sonunda su kurdu, zelenmebniği kıldık. Doğru mu? Geriye kalan şu, bu sakin, bu böyle, burada mecbur sakin yapacağız. Sakinle kelimeye başlanmayacağı için benim bunun başına bir tane ne getirmem lazım? Hemze-i getirmem lazım. Getirdim. Hemze-i hareketini nasıl koyacağım? Eğer ee, aynı nur feydi dambe ise dambe, unsur gibi. اَلُفَيْلِ فَتْحَوَا وَاَلْكَسْرَيْسَ Kesre. Ise, kesre. Ne, gibi, ne oldu şimdi? İrf, bir. Bu da caiz. İki. Bundan yapacağım bu sefer. Yağ yaratıp geriye. Ne kaldı burada? Fiyadur'a kaldı. Doğru mu? Muzaraat harfini attıktan sonra gelen harf hareketi olduğu için şeye ihtiyacımız var mı? Hemze-i vasıta ihtiyacımız var mı? Hemze-i vasıta ihtiyacımız yok. Buna gelince Normalde bu sukun olması lazım, yani emir firinin sonu sukundur. Fakat ilham ahkamından dolayı buraya hareket koyuyoruz. Fetha, harekelerin en olduğu için Fetha koyabilirim. Firra diye okuyabilirim. E, normalde sukun olduğu zaman ast olanı olduğundan dolayı kese de yapabilirim. Firri de diyebilirim. Doğru mu? Fakat şey yapabilir mi? Firru diemedim mi? Firru diyeme çünkü anofeli damla olmadığı müddetçe tabii olacağı bir şey yok. Bu da darbaya dili bu babından olduğu zamanki aşkçama. Devam edelim. Ata kuru minyef alıp hem alıda dersin, dersin aynı, aynı fiilde, nasıl ders? Ad da bir şey, bir şey dersin. Ve adi bil kesvi keseli adi dersin. Ve alim meftuha fihi ne? Alim fiil, alim harfi sözdifet halıdır. Ve yoldu iade, iade tamayi decaizdir. Bedihari izadıdır. Dur. Üçüncü baban geldi şimdi. Hadda'nın asılın? Hadda. A'da der değil mi? Uzarısı? Uzarısı ne? <gülüyor> ya'dadu değil mi? Feteha yeftahû babında. Şey yapsam ne diyeceğim? Hadda, şeydi, mudaaf şehrinde ya'du diyeceğim. Şimdi ben bundan emir yapmak istiyorum. İki tane seçenek var. Bir, bunu atacağım. Doğru mu? Yayı atacağım. Yayı attığım zaman ya'dan sonra gelen, muzarah harfinden sonra gelen harf sakin olduğu için ne diyeceğim buraya? Bir tane mecbur hemze-i koyacağım. Doğru mu? Bir, bu sakin. Bu fethalı. Bu da sugur üzerine mebni olacak. Tamam. Buraya hemze-i getirdim. hareketi nasıl koyacağım? kesse olacak değil mi? Aha. Kesse ya da doğru. İki, şundan yapabilirim. Doğru mu? Bunu attığım zaman, bu zarar harfine attığım zaman aynı harekeli olduğu için ne diyeceğim? At da diyeceğim veya at di diyeceğim. At diyebilir miyim? Diyemem çünkü tabi olacak bir hareket yok. Devam tamam, edelim. Ve tequllü min ah'ale, ah'ale de dersin, ah'abba, yuh'ibu dersin. Ve al-aslu ah'baba Ve u'l-gîmett bil-ba'u, il-ba'a, ba'ya Bak kulama elgavt harfen fi harfin bir harfi diye idgam ettiğin zaman edhalet bedele onu bedeli dahil edersin teşdiden şidd olunur tevhiden bak burada da bize neyi verdi ahabbeyi verdi bu da hangi babtan bu da efale babından ekreme babından ne anlatmak istedi şunu anlatmak istedi yani ister sulasiy mucerret olsun ister sulasiy mezit olsun fark etmez eğer sonunun ahkamı buna uygunsa aynı şey onda da geçerlidir mesela fiil olarak bize ne verdi ahabbeyi verdi Ahabbennası ney? Ahbebe. Meddennası medede olduğu gibi Ahabbennası da Ahbebe. Nasıl ki biz meddede aynısını yapıyorsak Ahabbe'de de aynısını yapacağız. Arada hiçbir şey yok. Arada hiçbir fark yok. Bütün ahkam olduğu gibi bunun içinde geçerli. Son cümlede ne dedi? Bir harfi bir harfe her idgâm ettiğinde sen onun yerine bir tane şedde getirirsin. Yani ortada idgam varsa iki tane harfin birbirine idgâm edildiğini göstermek için mutlaka bir tane şeddenin gelmesi gerekiyor. Okuyalım. Ömer Mehmuz'un mühuz'a gelince Peynîkâne fîl hemzetû sakin eten şeref hemze sahibi olursa Yezûdû terkûhâ al hâlihâ Onu olduğu halilere terk etmek caizdir. Ve Yezûdû kalbûhâ ve onu kalb etmek caizdir. Peynîkâne mâ kablâhâ meftûhâ Eğer öncesi fethalı olursa o iber elifen elife kalbik edir. Ve inkane meksura ertese olursa polibetiye en diye kalbilir ve inkane lazumeten polbetu vaven damer olursa vava kalebilir nahvu yekulu yu'minu ve idan ve inkane el ki sıfatete sayı gibi meful Şimdi dur. Mehmus fiilin tanımı neydi? Mehmus fiilin tanımı. Kim şöyledir? Söyleyebiliniz. Fâilinde hemze üstünlüdür, harflerle taklumlu fiilde hemze. Olan fiiller demek. Şimdi onun mahkemesini anlatıyor bize. Bir dedi ki fe'in kenedil hemze'tü sakin eden. Hemzet sakin olursa bir kelimenin içerisinde yecuzuten buha ala haliha onu hali üzere terk etmek tecaizdir voyejuzu kalpıha ve onu çevirmek de caizdir. Ne demek? Şu demek. Mesela diyelim ki elimizde bir tane şey var. fiil var ve bu fiilin içerisinde hemzemiz sakin. Tamam? Senin önünde iki tane seçenek var. Mesela amene de emine. Doğru mu? Bunu hangi kalıba sokuyorsun sen? Emeni. Tamam? Emeni diyorsun. Hangi kalıptan bu? Ef'ale. İşte esasen Hemzet sakin olduğu zaman, istersen bunu kendi hali üzere tevk et, böyle bırak, ehmene de, istersen bunu kalbet, çevir. Çevirmekten kasım değil, kurallarına göre makabli meftuhsa elife, makabli madbumsa vavva, makabli meksursa yaya. İstersen de aha, burayı elife çevir, amene. Normalde bu şekilde. Fakat biz bu uzatmayı koyaraktan burada iki tane elif olduğunu gösteriyoruz. Tamam? Sana kalmış, bu birincisi. iki ve in kana ma'a'daha maftuhan. Onun ma'a'dı meftuh olursa kulibet elif'e Elife çevrilir. Haline erk etmez ve helal yapmaya kalkarsan elif'e çevirirsin. Ve in kana meksuran. Meksur olursa kulibet ya'a çevrilir. Ve in kana madmuman. olursa kulibet vav'a vav'a çevrilir. Örnek: Nahu ya'kulu. Bak birinci örnek ya'kulu. يأكولو. da ne olmuş? Tekale ya' kulub. Hemze Sakin, makabli, mahtub. Elife çevrilmiş mi? Çevrilmemiş. Yekulu, yekulu kalmış. Ekele, yekulu. Nasara, yen suluk. Hiçbir değişiklik olmamış. Burada ne oldu o zaman? Kendi haline terk edilmiş. Turi hala harika. Burada hiçbir değişiklik yapılmamış. Kayda anlaşılmadı galiba. Bir daha kaydayı yedileyelim, öyle anlaşılsın. Eğer hemzel sakin olursa, hemzel sakin olursa bir kelimenin içerisinde, İstersen onu kendi haline terk edersin, istersen öncesindeki harfin harekesine göre onda değişiklik yaparsın. İki vecih de Arap duğatında caizdir. Tamam Bu kendi haline terk edilmesine örnek. ye yekulu. Normal tasnifi bu. Doğru mu? Hemze sakin mi? Sakin. Kendinden önceki harfin harekesi fetha mı? Elife mi? mu? ya yekulu mu diyoruz burada? Yok. ye <gülüyor> Yekulu diyoruz. Hali üzerine terk ediyoruz. Tamam Başka bir örnek. Yûminû. <yükmeler> Mesela âmena yûminû. 1. örnekten çevrilmiş. Bak muzarisinden çevrilmiş. Bunun aslı en âmena. <yükmeler> aslı burada en âmena. ekme babından. Bak burada emze sakin. Maqbeli meftuh olduğu için elif'e çevrilmiş âmena <yükmeler> <yükmeler> olmuş. Doğru mu? Muzariye geldiğimizde yûminû <yükmeler> demiyoruz. Doğru mu? Ya minu demiyoruz. Tekrardan hemze kendi haline dönüşmüş. Yuh minu. Yuh minu. Kendi hali üzerine terk etmişiz. Tamam Başka ne örnek vermiş? İ zen. Bu da bunun? eline muzarisi ye zenu. Doğru mu? Muzarisi ye Şimdi ben bundan ne yapmışım? Emin fiili yapmışım. Bak emir yaparken diyorum ki, ya'yı attım. Doğru. Muzara'at harfini attım. İlk harf muzara'at harfini attıktan sonra sukun ya, ye ezerim. Doğru mu? Ne lazım o zaman bana bir tane? Hemze-i lazım, takip olsun. <gülüyor> tamam, hemze-i getirdim buraya. Nasıl yapacağım? İ, zen olması lazım normalde. Doğru mu? Çünkü hemze-i hareketi neye göre koyuyorum? Aydurfe'nin hareketine göre koyuyorum. Bak, hemze sakin, makabli, meksur. Doğru mu? İstersen i-zen diye terk edebilirim. İstersen izen, Yaya çevirebilirim. İlal kurallarından dolayı yaya çevirebilirim ki bizim örneğimize de çevirmiş. izen demiş. Tamam. Bu imkan ettin hemze-i mutiharrik eden, şayet hemze hareketi olursa. Fain kana ma qablaha harfen mutaharrikan ve ondan önceki harf de olursa la tegayyurul hamzatu hamze değişmez ki sahih olan fiiller gibi nahvu qara mesela mabdada bir kural ikinci kural mevzu babıyla ilgili ikinci kuralı yazıyoruz şimdi birinci kuralımız neydi mevzu babıyla ilgili hemze sakin olur maqabli de harekerli olursa istersen hemzeyi hali üzere terk edersin. İstersen hemze-i mankablinin göre değiştirirsin. Tamam Bu birinci. İkinci kural ise şuydu: Hemze hareketi. Hemzeden önceki harfde hareketi olursa sahih fiil gibi hiçbir değişiklik olmaz. Örnek, kara'e. Hemze hareketi, mankabli mevtuh. Normal bildiğimiz yerler kurallarına göre ne olması lazım? Elife dönmesi lazım. Ama bak olmamış. hiç kara'a kara diye okunduğunu duydunuz mu? Kara'e kara'edir. Demek ki bu bir kural. Hemze متحرك ما قبلها متحرك olursa hiçbir değişiklik olmaz kendi hali üzere kalır devam eder. Eğer ona قبلها حرف ساkin şayet öncesinde sakin bir harf olursa, cecuz'u terk ona ala hali üzerine terk etmek de caizdir. Ayruz'u nakluh hareketiha dile ona قبلها hemze'n-i yakisini bir önceki nakletmek de caizdir vas elif taniyette teno polite hareketu hemzeti hemzen harikesi nakledildi ile si ile tahalifetil hemzetu hemze sakin olduğu için vasul kunilami ve lam sakin olduğu için ondan sonra fakat kur'a ufundu bi hemzeti ispatıyla okundu ve terkihe ve terkile de okundu dur yeni bir kural daha oldu mehmuz babıyla ilgili kuralda ne hemzenin makabli sakin olan bir harf olursa istersen hemzeyi kendi hali üzerine bırakırsın istersen hemzenin hareketsini makabline nakledersin hemze harekeli kendinden önceki harf sakin olursa istersen hemzenin hareketsini kendinden öncesine nakledersin hemze sakin kalır istersen hemzeyi kendi hali üzerine bırakırsın sana kalmış olan bir şey örnek olarak ise isel örneğini verdi İs-el. S-ele. Se Bunun adısı ne? S-ele. Se Muzarisi. Yes-el. Biz buradan nasıl evre ee, hazır yapacağız? Muzarraat yazısını attıktan sonra geriye kalan har sakin olduğu için hemze-i vasıl getireceğiz. Aynur fiili ve fethalı olduğu için ona da kesire diyeceğiz. Aha oldu is-el. Doğru mu? Hemze harekeli. is el Hemzeden bir önceki harfın hareketi ise sukun. İki tane böceği var o dönemde. İster is'el diye oku, istersen ne yapacaksın? Hemzenin hareketini sin'e nakledeceksin. Doğru mu? Ne olacak o zaman? i̇ olacak. Doğru mu? i̇ olacak. İki tane problem var şimdi burada. Bir, iki tane sakin yan yana gelmez. Doğru mu? Bunlardan bir tanesini ne yapacağız? Düşüreceğiz. Bunlardan bir tanesini düşürdüğümüz zaman hangisini düşüreceğiz? Hemze zayıf olduğu için hemzeyi düşüreceğiz. Ne kaldı geriye? İsel kaldı. Biz bu hemzeyi vasıtı niye getirmiştik buraya? Sin hareketsiz olduğundan dolayı. Sine hareket geldiğine göre buna da ihtiyacımız kalmadı. Ne kaldı? Sel kaldı. Tamam Devam edelim. <gülüyor> ta'leven asadelin ve ve emri ve emranın emrinde dersin kul ve kul ve mur dersin kıyası kıyasın dışında gelen hemzeler çünkü hemze ileykenet sakinetin sakin olduğunda ona kablen mebdu'ulen ve öncesinde olduğundan olduğunda yuc ademince cinsi hareketi ma'kablen öncesindeki harfin harekesince cinsine konulur lakin fakat yukalefu fi hadil emsileti bu misallerde muhalefet oluyor Nekez ve Filistiyamali çok kullanıldığından dolayı. Fî Kelâbin Arapların kerâmında çok kullanıldığından dolayı. Dur. Kaç tane örnek verdi burada bize? Birincisi Huz. Akhazeden Huz. İkincisi Ekele'den Kul. Üçüncüsü Emera'dan Mur. Emera'dan Mur. Bu üçünde de bize öğrettiği kurallara muhalefet etti. Doğru mu? Niye bunlara muhalefet etti? Çünkü üçünün de emrinin şöyle olması lazım. Akhazaya Huz'u Huz ekere akluk kul emre yamir <gülüyor> o hemze sakin mahabli de şeyli olursa dambeli olursa normalde ne yapmasın ne yapman lazım onu vava çevirmen lazım fetha elife çevirmen lazım kesra ise çevirmen olması gereken bu peki niye araplar burada öyle yapmamışlar da atmışlar iki harf bırakmışlar kul mur huz çokça kullanıldığından dolayı hafifleştirmek istemişler tamam Bu fiiller çok çok fazla kullanıldığı için hafifleştirmek istemişler ama bu bir kaideye binaen değil. Çünkü bu kıyasa muhalif olan bir durum. Buna bir şey kıyas edip başka bir fiili de buna uyduramasın. Araplar böyle söylediği için biz bu fiilleri bu şekilde kabul ediyoruz. Onun için bu üç tane fiil tabiri caizse öğrendiğimiz kuralların dışına çıkmış şaz olan kullanımlar. O da ki tasrif-i mehmuz mehmuzun çekiminin geri kalanı ala qiyas-i sahihin kıyası üzerindedir. Ve kulla mâ wajette fi'alem her fi'il bulduğunda, gayra-s-sahihi, sahihin dışı dahil bir fi'il bulduğunda. Fakis bu, onu kıyas et ala sahih-i cemiyat-i vücuh-i her yönlerinde. Elneki, o yölleri ki, vekernâha biz zikrettik ki bâbi-s-sahihi bine Evet, sarfda sahih bağımında zükret değil. Bu kısım anlaşıldı. Yani herhangi bir tane fiille karşılaştığımız zaman istersen iletli fiil olsun fark etmez. Sahih fiilde öğrendiğimiz çekim neyse aynı onun gibi çekeceğiz. Bu birinci alır Yani şekilini ona göre. Mesela gaza diyelim var elimizde. Biz gazayı çekerken ilk etapta ne yapacağız? Bu şekil çekeceğiz. Olduğu gibi kıyas edeceğiz. Sonra İkinci adım olarak da, felikte de, gerektirirse sakin gerektirirse, <gülüyor> dur. <gülüyor> Bunu yaptıktan sonra diyor, bu sefer öğrendiğin kaidelere bakacaksın. O kaideler, senin bir harekeyi bir harekenin yerine geçirmeni, bir harfi değiştirmeni veya sakin kılmanı gerektiriyorsa, onları yapacaksın. Tamam? Yani şu mesela hiç bir fiili diyelim ki bilmiyoruz. Elimizde mesela bazılarını ezberledik artık. Onlar meleke haline geliyor değil de karşımıza ilginç bir fiil çıktı. Fiil illetli bir fiil. Biz nasıl bunu yapacağız? Önce aslına döndüreceğiz. Önce aslına döndüreceğiz. Sayh fiili nasıl çekiyorsak o şekilde çekimin olduğu gibi yazacağız. Tablo haline getireceğiz. ikinci adım bu sefer öğrendiğimiz kurallara gideceğiz. Öğrendiğimiz kuralları tek tek tatbik edeceğiz. Tatbik imkanı varsa Gerekli yerlerde değiştireceğiz. Gerekli yerlerde hazıf yapacağız. Gerekli yerlerde iskan yapacağız. Feal bunu yapacağız. Yapamadık diyelim. Yani kuralların uymadığını gördük. Hiçbir kural uymuyorsa o zaman va illa sarifil fi'le'l gayr-ı sahihi sahihi. O zaman sahih olmayan fiili sahih gibi çekeceksin. Üçüncü adım. Baktın sen de öğrendiğin kurallar elindeki sahih olmayan fiile uygulanmıyorsa o zaman sahih fiil neyse aynen onu gibi çekeceksin. Tamam? Bakıldığında bazı ölçüler, bazı nüvâdeler, bazı şeyler ölçüler, değişmiyor. Mevcudun muhtedi gerektirici şeyin olmasıyla beraber Dur şimdi. Bunu geçen bu cümleyi geçen dersimizde anlatmıştık. Yani elimizde bir fiil var. Biz o fiile öğrenmiş olduğumuz bir kurala tatbik etmemiz gerekiyor. Fakat bakıyoruz ki biz o kaydeyi tatbik ettiğimizde ortaya ikinci bir mahzur çıkıyor bu sefer. Tamam? böyle bir gerektirici durum olursa elal kuralları sahih olmayan fiillerde gene uygulanmaz. Neyi örnek vermiştik biz buna? Kale'nin ismi faalini anlatırken söylemiştik. Tamam, Kale'nin ismi faalini anlatırken söylemiştik. Normalde ne olması lazım Kale'nin ismi faali? kaa olması lazım. Doğru mu? kaa Aslı olan bu, öğrendiğimiz kurallara göre. Fakat biz bu kuralı uyguladığımızda ikinci bir problem çıkıyor ortaya, o da fiilleri birbirine benzetmemek. karışıklığı. Sarfı biz niye yapıyoruz? Ta ki, niye her bir kalıbın kendine göre bir sigası var? Ta ki birbirlerine benzemesinler ki iltibas karışıklık olmasın. Karışıklık olacağı için başka bir kurala başvuruyoruz. şekline getiriyoruz. Tamam? Bu da bunu söylüyor. Bazen diyor, bazı muhtel olan fiillerde ilal, illet kuralları geçerli olmaz. Sebep, ma onu gerektirici bir durum olduğundan ötürü. Örnek, nehu, aviran, aviran gibi, varteveran, وَاِلَ ذَلِكَ وَمَاكْتُ بَاَيْ لَكَ مَنْا Dur! Şimdi burada ne olmuyor? Kim söyleyecek burada olması gerekip de olmayan? Mesela diyelim ki bana اعتَوَرَ ف۪ي verdiler. اعتَوَرَ Dediler ki bunu çek. Tamam? اعتَوَرَ ف۪ي نَسَلِي A, وِي رَ Doğru mu? Ben bunu şimdi çekerken burada illet olacak. Çünkü bunun aynı fiilinde ne var? Bunun aynı fiilinde vav wow var. Fakat biz burada ya itaviru diyoruz. Niye biz burada ya itaru demiyoruz? Olması gereken bu. وَوْمُتَحَرِّكْ مَا قَبِّ الْمَفْتُونَ Ne olması lazım normalde? Olması gereken i'tara olması lazım. Doğru mu? Niye yapmamışız peki? İyi de ben bunu i'tara yapsam bunlar ifaali arasındaki farkı nasıl var adam? Öyle mi? Ayırt edebilir mi adam? Hareket olmadığı zaman hani biz şimdi yazarken hareket koyuyoruz. Kitaplarda hareketsiz, okuyan adam nasıl birbirinden ayırt edecek? Okuyan adam birbirinden ayırt edemeyecek. Edemeyeceği için burada gerekli olan kuralı uygulamadık, kendi hali üzerine terk etti. İkinci örnek ne verdi? İstevâ dedi. Doğru mu? İstava. Normalde vâvutaharik, vâvut öncesi alıp neye dönmesi lazım? Elife dönmesi lazım. Peki bu elife dönse istâ olacak. Hangi kalıptan olduğunu bunu kim bilecek? Bu ifte alemidir, istef alemidir, hangi kalıptır? Bunu bilmek mümkün mü? Bunu bilmek mümkün değil. Bu karışıklığa sebebiyet verdiğinden dolayı mesela fiiline, i, isteva fiilinde gerekli olan ihlal kuralları yapılmamış. Evet. Evet. Vaqay'i izali ke dedik, vaqay'i <gülüyor> izali ke bu <bunun> müşenekler <dışındakiler> gibi. Saba <gülüyor> duha onların bazıları laytadan yer değişmez. Ehl risa hatibilayi binanın sayı olduğu, binas say olduğu için, babalar <gülüyor> bazıları laytin okhra başka bir illetten değişmez. Tamam. Bazen dediği gibi şurada olduğu gibi kelimenin binasından dolayı yani bu değişikliği yaparsan kelimenin binası değişiyor. Başka bir binayla karışıyor, bünyesinde problem oluyor. Bazısı da farklı illetlerden ne gibi? Kale'de örnek verdiğimiz gibi. Kale'nin ismi failinde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kitap bitti. Soru mu soracaksın? Buyurun. Bazen <gülüyor> kitapları yazdıklarında bazen elektrik üzerine yazılmış yazılmış Yazılmış, tamam. O tabi olduğu harekeler damme ise vavun üzerine yazılıyor. Kesre ise yanın üzerine yazılıyor. Diğeri ise elfin üzerine yazılıyor. O şekilde. Bu imla kurallarıyla alakalı. Yazım kurallarıyla alakalı. Tabi olduğu harekeye göre şey değişiyor. Üzerine yazıldığı harf değişiyor. Tamam. İnşallah. Bu ferrara için e, bir emri yani firra olabileceğini bilen ifrir olabilen demişti. Birini muzariden, birini de muzariden bir yaptık. İkisinden muzariden yaptık. Ya. E, İfriri buradan yaptık. Ferra, ferrara, yefriru. İfriri buradan yaptık. Ferra, yefirru. Firrayı da buradan yaptık. Yefirru. Tamam. İnşallah. Bu ahiru da'vâna anelhamdülillâhi <gülüyor> rabbil alamin <alev. gülüyor> Biz ne demiştik bunlarla alakalı olarak da? Anlatırken bir tane nokta dikkat çekmişti. Kusur ne demiştik? Hatırlayan var mı? Şöyle. <gülüyor> tamam. Bu baktan demiştik gelecek olan her fiil ki boğaz harflerinin böyle boğaz harflerinden olmasına gerek yoktur. Boğaz harflerinden olursa bu baktan gelmesi lazım demiştim. Yoksa tam tersini mi söyledim? Hatırlayamıyorum, öyle mi demiştik, böyle mi demiştik? Ben şöyle yapıyorumca, yani ta'la ya'la benziğine gelebilmesi için boğaz harflerinden bir tanesi doğurması şart. Tamam. Ama her boğaz harfi bir kelimede varsa, bu farkta geleceği bir şey yok. Örnek? Eher'de s'k'havarlı ama ye'hudu. Ye'hudu gelmiş, tamam. O zaman buna şaz diyeceğiz, tamam. Öyleyse şaz diyeceğiz. Doğru. Biz öyle söylemiştik. Her e, bir fiilin içerisinde boğaz harfi var diye فَتَحَ يَفْتَحُوا kalıbından gelmez değil mi? Mesela şeklinde gelmiş. Fakat eğer bu babdan geliyorsa ebaya eba şaz kullanımı dışında normalde boğaz harflerinden bir tanesinin bulunması lazım demiştik. O zaman bunu da bu şekilde şey yapacağız. Adala Yadıdı, yadı yadı bu şekilde. Gaddı da ha kez öyle. Gaddı ya gaddı, gaddı da